Gariplerin Kitabı Profesör Doktor Etem Cebecioğlu'yla Gariplerin Kitabı programı başlıyor. Gönül Nuru Cemal'inden Habibim bir ziya ister gözüm hakirehinden ey tabibim tutiya ister. <gülüyor> Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Esat Erbili Hazretleri Gazeli Türkiye isimli bir şiirinde bu şekilde başlıyor. Programımızda Profesör Doktor Ethem Civecoğlu hocamızla birlikte Esat Erbili Hazretleri'nin hayatı ve hatıralarından bahsediyoruz. Programın birinci bölümünde hayatıyla alakalı bilgiler veriliyor. İkinci bölümde ise hatıralarından bahsediyor hocamız. Kıymetli Hocam bu Esad Herbili Hazretleri'nin doğumu, yetişmesi ve ilmi icazetlerinden bahsettik daha önceki programlarımızda. Dilerseniz bu bölümde Esad Herbili Hazretleri'nin tasavvufa intisabı ve şeyhleriyle münasebetlerinden bahsedebilir miyiz? Evet, Buyur teşekkür hocam. ediyorum. Efendim Esad Herbili Hazretleri...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 Kalbuna hasret-i esaddır bu. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Tahsili biter etmez, tıpkı Züneydi Bağdadi gibi ilimleri öğrendikten sonra 23 yaşında tahal Hariri Hazretlerinden manevi ders alır. Kısa zamanda manevi kemalatını tamamlayarak halifelikle şereflenir, yani izazet alır silsilesi efendim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir Sıddık Selman-ı Farisi Kasım bin Muhammed Cafer-i Sadık Ebezi Tayfur el-Bistami Ebu'l-Hasan Harakani Ebu Ali Farmizi Yusuf Hemizani Abdulhalik Gülschewani Hacı Arif Rügiri Mahmud İncirfaqnivi Hoca Ali Tani, Muhammed Baba Semmasi, Şey Şah Muhammed Bahauddin Naqshbandi, Hacı Alauddin Yakup Abdullah Ahrarı Taşgendi, Muhammed Zahid Teruç, Muhammed Hacıgi İmkeneki, Muhammed Hacı Baqi Kabuli, İmam Rabbani Ahmet Faruk Serhindi, El Muhammed Masum, Şeyh Seyyid Nur Muhammed Bezvani Habibullah Mezher Cani Canan, Şehşem Siddin, Şah Abdullah Dehlevi, Mevlana Halid Bağdadi, Teâl Hakkari, Teâl Hariri, Muhammed Esad Erbili. Yani bu şekilde Peygamberimizden, Hz. Ebu Bekir Sıddık'tan itibaren gelen bir tarikat zinciri, bir tarikat silsilesi, Esad Efendimiz'in tarikat yolunun bu şekilde icazet namesine geçmiş olan bir halkalar halindeki silsilesi şeklinde söyleyebiliyoruz. Hocam şöyle bir soru aklımıza evet. gelebilir. Yani Esat Elbili Hazretleri'nin hem babası hem de dedesi şey, Hı. neden babasından veya dedesinden işte e, insab etmemiş babasına veya dedesine Hı. onunla alakalı kendisi tercüme halinde şu şekilde evet. e, bilgi veriyor müsaade ederseniz. onu evet. burada zikretmek istiyorum. E, şöyle diyor Esat Elbili Hazretleri Tarikat-ı Aliye-i Nakşiben diye de seyir sülüküm ne babamın ne de dedemin irşad zamanlarına rastlamadığından o zamanın kutlu irşadı bulunan Tal-i Hariri'ye e, hizmetine işte intisab ettim diyor, ona intisab ettim diyor yani bu şekilde bilgi veriyor. Bunu da zikretmek istedim. Buyurun hocam. Evet, yani ilahi kader programını icra etmiş. Babasının elinden veya dedesinin elinden alamamış çünkü ee, bu yola girdiğinde ikisi de hayatta değil. Ee, bu ifadelerinden esader Erbil Hazretleri'nin o anlaşılıyor. Onların vefat tarihleri neydi bunu bilemiyoruz ama 1870'den önce dedesi ve babası e, ahirete intikal etmiş olmaları gerekiyor. Çünkü insap tarihi 1870'. 1847'de doğmuştur. 1870'te 23 yaşında 30 23 yaşındadır eserleri, evet. Braziletleri. 1847'ye göre düşünürsek demek ki 23 yaşından önce dedesini de babasını da kaybetmiştir. Yani dedesinden almıştı emaneti pederi ama harireden bulmuştu emaneti kendisi. Böyle bir formülasyon söz konusu. O da ilginç. Çok kısa zamanda değil mi hocam? Ee, Tabii çok kısa şey, bir seyre zamanda. Seyre sürükünün sene gibi zamanda. Bütün manevi Seyretim, kemalatı gerçekten beş yıl içerisinde elde etmiştir. Bu çok kısa bir süredir. Kabiliyeti mürütler ancak bu kadar kısa süre içerisinde bitirebilirler. Doğuştan manevi kuvvete malik idi. Pirinin nefesiyle kudrete sahibidi idi. Esad Erbil bu şekilde bir özelliğe sahip. 1975'te Şeyhi Talhariri Hazretleri Ahirete intikal eder. Ölmeden önce Talhariri Hazretlerinden ki mezarı Nehri Hakkarinin Nehri kasabasındadır. ile beraber. Onun aldığı emru icazet doğrultusunda onun makamına geçer ve insanları yırşat görevine başlar.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 ilmi ve tariki icazetlerim, yani ilim yolundan aldığı diplomalar var. Hani tefsir-i hadis-i Mehmet Efendi'den, Efendimiz Efendimiz, ee, Falanca Bizzat'tan, Davut Efendi'den ders aldı ya, olmuş, evet. onlar ayrı bir toplama, elle yazılmış mühürler var. Bir de tarikattan aldığı böyle diploma var. Bunlar Erbil'deki kütüphanemizdedir. Dediğine göre, diplomaları yani icazet nameleri,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 Tek bir süluki nakşi ile, süslendi hem kalbi kadiri nakşi ile, daha sonraları İstanbul'a geldiğinde kendisine boş bendiği tekkesi bulunmaz. Ancak kadirlilik icazeti sebebiyle esad Hazretlerine İstanbul'da boş bulunan kelami dergahı, uhdesine teslim edilir ve verilir. Yani Nakşi İcaz yanında bir de Kadiri İcaz Etnamesi olduğundan bahsediyor kendisi. Evet. Ee, Kadiri İcaz Etnamesi'nin de Abdülhamit Rıfkani'den evet, olduğunu ifade Arif, ediyor. Rıfkani'den alıyor. Esasen bu şeyler ben doktoratizi olarak bizim yani Doğu Anadolu'da yetişmiş eski şeyhler, mübarek Pir bunlar hakkında fazla bir bilgi sahibi değiliz biz.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 Brifkan aşireti diye bir aşiret var Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Kuzey Irak bölgesinde. Bu zat, e, kadiri olan zat o aşirete mensup ve ondan kadiri icazeti almıştır. Bunu Tal Hariri Hazretlerinden sonra Bağdat'a gitmiştir Esad Eribli Hazretleri. Oradaki medreselerde daha yüksek dini ilimleri okumuş. Bak ön bilimleri aldıktan sonra sofa giriyor.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 o Allah zikrinin tatmin edeceği bir yeri ilimler tatmin edemiyor. Bu o boşluğu gösteriyor. İmamı şey, Hacı Bayram Bey'le de öyle. Ta 50 yaşlarında Seyri e girmiş, Kayseri'den Ebu Hamidüddin Aksarayi, Kayseri'dir kendisi, Hacı Bayram'ı çağırıyor. Yani şujaetin Kirmani'yi Ankara yolluyor, Hacı Bayram'ı davet ediyor Kayseri'ye. Hacı Bayram Bey'le de Kalbindeki o boşluğu hissettiği için onu doldurmak üzere davete evet diyor ve Kayseri'ye gidiyor. Somuncu Baba'dan mezarı Bursa'da, esas adı Ebu Hamid Aksaray'ı, mezarı da Aksaray'da. Ona intisap ediyor, ondan sonra rahatlıyor. Maddi, bu zahiri, tefsir, fıkıh, hadis, ilimleri Allah zikirini meydana getireceği, bu tatmin duygusunu, o efendim söyleyeyim doyum,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 Yani tasavvuf bir ihtiyaçtır yani O manada değil mi hocam İhtiyaç, insan bu ihtiyacı gençlikte anlamıyor da Yaşlanınca anlıyor Kırk yaşından sonra anlıyor Şimdi Osman Tavili Hazretleri Tahal Hariri Hazretleri Hakkında diyor ki O Tahal Hariri Hazretleri bizden daha büyüktür Diyor Tahal Hariri Bundan sonra rüyada Bir mürşidi kamil bulur Rüyada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 Yani Seyyid Ali Nesebtala dan sonra pirimiz Tahal Hariri oldu kutbu evliya eyleriz arzı dehalet dergah-ı sadate biz esadü dini ihvana mağfiret kıl ey hüda sami dostun hürmetine ey cenab-ı cümle ihvani cemaninle cenanda kıl bela Bekâ Fezricari cari i Musa'dan sonra diye o şekilde devam ediyor. ya Tabii biz de heyecanlanıyoruz bu arada ister istemez. Evet. Yıllar geçti. 38 sene önce böyle bir yola intirap ettik. Ama hala adam olamadım ya. Nasıl olacağız onu da ben de bilemiyorum. Hocam, bu biz de adam olalım evet, inşallah. Esta, estağfurullah ya. Bu Tal Hariri'nin hocam özellikle sohbetlerinde evet. bu İmam Rabbani'nin mektubatından e, çok fazla evet, ifade evet. ettiği ve İmam Rabbani mektubatını evet, çok okudu evet, evet. e, ifade ediliyor.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 mehdilik, mehdevilik hareketleri tarihte belki sayı bulmuştur. Şimdi sıralarda bir zatı muhtereme mehdleyip peşinden giden insanlar var şu anda. Hatta bir değil, on tane sayabilirim ben. Bu bir böyle bir curcuna var. Pakistan'da, Hindistan'da bu, o zamanlar çok olmuş. Gulat Şia çok yaygın. Cainizm denilen Marat Hinduları. Raşpur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 Çünkü eksik olan odur. Şeriat ve sünnet vurgusunu yapmak suretiyle İslam dinini diri tutmaya çalışıyor. Ve bu yönüyle de ele alındığında gerçekten e, İmam Rabbani Hazretleri bunların her birine cevap veriyor. Eserlerinde bunları dile getiriyor. Mektupların bir kısmını siyasi otoritelere bir kısmını söyleyeyim, ilmi otoritelere bir kısmını da manevi otoritelere göndermiş. Benim İmam Rabbani kitabında bu usta geniş tafsilat var. İşte toplam 534 tane mektup. Evet. Bu şekilde e, bütün İslam coğrafyası Çin'de Hoten'den Batı'da Şiraz'a kadar safer Rumi vasıtasıyla da Anadolu'ya kadar ulaşmıştır. Tabi söyleyeyim, Keşmir'e, kuzey Himalayalar'a oralara kadar sesi duyurmuştur. Mektup yazmak suretiyle.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 Efendim üstadım Hazreti Ömer resim Neslindendir. O dirayetiyle, ilmi ve manevi dirayetiyle ve otoritesiyle İslam'ın Hindistan'da yıkılma e, çökmesini engellemiştir. Yıkılmasını önlemiştir. Dine bitatlerden dolayı gelen yıkımları mücedditlik özelliğiyle yenilemiştir ve dinin e, eskidi yerlerde çok güzel efem söyleyeyim kitap ve sünnete bağlılığı vurgulayarak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 teselli olarak şeyhine diyor ki efendim böyle maaşım düştü tayin oldum, gurbete gittim biraz maişetim daraldı ben ne yapayım acaba diyor böyle söyleyince Esra'lı bir Hazretleri diyor ki evladım tayin olduğunuz yeni görevinizi tebrik ediyorum mübarek olsun diyor hayır Allah'ın seçtiği şeyledir.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 Ya çok samimi kalbinden gelen Şekliyle söylüyorum Bana elektrik Su parası 150-200 lira Verseniz Aylık yiyecek olarak da 350-400 verseniz Yani 500 liraya 2 kişi Biz birayı rahat çıkarırız Ve bunda Çok samimi söylüyorum Ve içten gelerek Çok rahat ama bizden geçen nesiller Bu söz konusu Değil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 Herkes ilallah diyor. La ilahe deyip de nefsinin öğrettiği ilahları yok. La ila ile yok eden insan bulamıyorsunuz. Herkes ilallah diyor. Evladım, ilallahla Müslüman olunmaz. La ilahe illallahla Müslüman olur. Dilin diyor da amelen öyle bir şey yok. Bu yüzden peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dikkat edin. La ilahe çok ağır bir sözdür diyor. Dikkat edin. La ilahe çok ağır bir sözdür.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 İmanın hakikati La İlahe'de başta. İmanın hakikati her şey zıddıyla bilinir. İman zıddı olan küfürle bilinir. Ona küfür mutlak denilen bir makam var tısavvıfta. tasavvufta. Dinleyicilerin tasavvufta Carub-i La denilen size de bahsediyorsunuz. Evet, Bu La süpürgesi. La süpürgesi. küfr Küfür mutlak denen bir mertebe var. Nefsin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 Hazreti Ebubekir radıyallahu an bir gün bir koyun budu almış götürüyordu. Hazreti Ömer gördü. "Ey Ebubekir, hayır ona." "Ya canım diyor et çekti de. Evet et götürüyorum, et yiyeceğim." dedi diyor. Hazreti Ömer dedi ki: "Yani sen canının her istediğini yer misin?" dedi. Nefsiyle yüzleştiriyor. Anladı meseleyi. Onu fakirlere tasadduk etti Hazreti Ebubekir radıyallahu an. "Canının her istediğini yap yapmayacaksın."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 Evlenmemek de olmaz. Ladik'le e sormuşlar. Efendim bu kadınlardan çektiğimiz nedir? Kapris var, kıskançlık var. Dırdırdırdır dır dır çok. Bir sürü Karacaahmet mezarlığında bir mezar var. Karısının dırdırından vefat etmiştir. Ruhuna El Fatiha diye yazıyor. Osmanlı döneminde. <gülüyor> Ladik'le e bunu sormuşlar. Demişler. Ne yapalım evlenelim mi? Yavrucuğum demiş. Kadınlar cadı olur ama... Bu çile çekilmeli demiş. Aslında kadınlar, sonradan evlendikten sonra öğrendim ben. Kadınların erkeklerden çektiği çile, erkeklerin kadınlardan çektiği çileden daha çokmuş. Biz tabii ateerkil yaklaşımlarla, beton kafalarla baktığım için hep erkeksi müzekker düşünüyoruz. Hep maskülen düşünüyoruz. Hiç karşı taraftan kadın gözüyle bakıyor muyuz? Kadınlar kocalarına neler çekiyor? Kadınlar ince hassas varlık. Erkekler kaba.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 Arapça'da aile kelimesiyle Ga ile kelimesi aynı yazılır. Ayın harfinin üzerine nokta boyunca ga ile oluyor. Aile attun gailetun a ile başa bela. Ama ara bir nokta farkı var. İşte o nokta Gailenin başında masiva. Allah'tan başka her şey. ailenin üzerine ayın harfinin üzerindeki nokta gayın ga ile İşte o nokta masiva, Allah'tan başka her şey. diyor ki, Aile ile gaile arasındaki fark biri noktalı yazılıyor biri noktasız yazılıyor. Bu da masivadır. Diyor ki tecevva terani. Ve hatta tecevva terani açkal. Ama açlığı severek açkal. Tefaul babı benimseyerek yapma. Benimseyerek açkal.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 Konuşun ayın harfin üzerine nokta koyuyorsun a ile ile oluyor. İşte noktanın manası budur diyor. Ağaç kalacaksın. İnsanlardan da uzak olacaksın. Malınız, evladınız fitnedir der Subhanillem Yezel. Kula mal düşmandır der sakındır Sultanillem Yezel. İnne ma emvalukum evladukum fitnetin diye geçiyor. Adu vullakum inne min emvarikum adı vullukun fahsruhum malını çocukların size düşman malınızdan ve çocuklarınızdan kendinizi gardınızı alın koruyun kendinizi diyor. İşte dolayısıyla Allah nasıl bulunacak? Allahu Teala hazretleri evlenerek o kahri çekerek ve bunlarda boğulmadan yüzleşerek bunları yenerek Allah'ı bulun. Bitti. Arapçada taam kelimesi taam kelimesi şun tadına baktık. 1. İştik. 2. içtik 3. Içtik. Tadına vardık. Bir lezzet eşiği var tadımda, gastronomi biliminde. En yüksek lezzete ulaştın tadına tam. Bir noktadan sonra tadı tamamınca beyin doygunluk sinyalleri gönderir. İsersin, içersin tat alamazsın. O tat alamadığın noktaya gelince yemeği bırak. Ama daha karnın aç. Tadına tam mı? Tadına varmak. Karın doyurmak manasına gelmiyor. Tadına varmak. Üç tane hacı babadan baklava yedik tadına vardık. Canım daha çekiyor. Tadına tam vardım. Bırak. Bir noktadan sonra mesela bir kilo baklava yiyor adam. Hocam 250 gramdan sonra yediğim yiyem ama diyor. Baklavanın tadı kayboluyor ondan sonra. Vücut diyor ki Allah diyor ki yeme artık. E aç. Açlık isteniyor senden.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 Hakikaten Eser-i Çok nükteden bir insan Çok tatlı bir insan Allah şefaatine nail eylesin Yani çok büyük bir zat Bugün konuşmamıza son veriyorum Temmel kelam Hassel el meram Aleyküm selam İla yevmil kıyam Subhane Rabbik Rabbil izzete amma yisifun Ve selamun alem Ve elhamdülillahi rabbil alemin Hayırlı günler diliyorum efendim Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Programımıza son veriyoruz. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun. Erkam Radyo'da Profesör Doktor Etem Cebecioğlu ile Garip'lerin Kitabı programını dinlediniz.